Yıldızlarla Süslenmiş Terlikler Evvel zaman içinde Margaret adında kötü ve iğrenç bir kraliçe yaşarmış. Kaba bir kadınmış ve ülkesinde yaşayanlara çok kötü davranıyormuş. Bu çorba kesinlikle soğuk. Muhafızlar onu hemen zindana götürün. Ee, e, ama majesteleri, on üç karalı bir dakika oldu. Hiç hatası olmayan zavallı aşçı yemek odasından çıkarılmış. Yakınında bulunanlardan en sadık olanı Oktavius'muş. Tıpkı kraliçesi gibi kurnaz ve kötü biriymiş. Kraliçenin halkı onlara davranış şeklinden şikayet etmezmiş. Ekmek kabuklarını yiyip işlerini yaparak hayatlarına devam ederlermiş. Bir sabah iki kız çeşmeye giderken kasaba meydanının tam ortasında... Yerde duran güzel bir çift terlik görmüşler. Üstü yıldızlarla doluymuş ve terlikler hiç kimsenin görmediği şekilde parlıyormuş. Aman Tanrım! Bu terlikler çok güzel! Muhteşemler! Yıldızların etrafında dönen takım yıldızları ve galaksileri görebiliyorsun. Hmm, bu terliklerin nereden geldiğini merak ediyorum. Kesinlikle yıldız perilerinden bir hediye olmalılar. Kızlar kısa süre sonra arkadaşlarına yıldızlarla süslenmiş terliklerden söz etmeye başlamışlar... ...ve bu olay kısa sürede tüm ülkeye yayılmış. Octavius bu sihirli terlikleri duyduğunda şöyle düşünmüş. ''Kraliçe Margaret'a bu terliklerden bahsedeceğim ve sonra beni ödüllendirecek.'' Hmm. Octavius kraliçeye gitmiş. Ona sihirli terliklerden ve güzelliklerinden söz etmiş... Bunu duymak kraliçe Margaret'i sevindirmiş ve derhal terliklerin sahibi olmak istemiş. Git ve şu terlikleri derhal bana getir Octavius. Maalesef bunu yapamam majesteleri. <Gülüyor> Az önce bana yapamam mı dedin? Kraliçeni reddetmeye nasıl cüret edersin? Muhafızlar onu hemen zindana atın. Muhafızlar, Oktavius'u küçük zindana atmak için götürmek üzereyken birden şöyle demiş. Hayır, hayır kraliçem. O terlikler yakalanamaz. Ne dedi? Sadece layık olanların terliklere ulaşabileceği ve başka bir kişiye devredildiği zaman onların da sihirli terliklere layık olması gerektiği söylenir. Öyle mi? Açıkçası kimse benden... Kraliçenizden daha değerli olamaz. Hemen gidip bu terlikleri alacağım. Onu zindana götürmenizi söyledim. Kraliçe arabasını istemiş ve kasaba meydanına gitmek üzere yola çıkmış. Kraliyet eskortları da arabaya refakat etmişler. Bayraklarını sallayarak kraliçelerinin kasaba meydanına vardıklarını ilan etmişler. Şehrin çeşitli yerlerinden gelen tüm insanlar, kraliçe geldiğinde ne olacağını görmek için kasaba meydanında yıldızlarla süslenmiş terliklerin çevresinde bekliyorlarmış. Araba şehir meydanına ulaştığında kraliyet refakatçileri kırmızı bir halı açarak her iki tarafında beklemişler. Baş eskort bir adım öne geçmiş. Zamanyalı bayanlar ve baylar, karşınızda majesteleri kraliçe Margaret. Arabanın kapısı açılmış ve dışarı çıkan kraliçe Margaret halkına el sallamış. Ama bütün gözler terliklerin üzerine kilitlenmiş. Burada olduğumu bilmiyorlar mı? Kraliçe varlığını görmezden gelen halka kinini kusmak için planlar yapmak üzereyken, meydanın ortasında yıldızlarla süslenmiş terlikleri görmüş. Oh! Bunlar hayatımda gördüğüm en muhteşem terlikler. Ne kadar güzeller. Kraliçe terlikler tarafından büyülenmiş ve o kadar hızlı yürümüş ki neredeyse koşmaya başlamış. Bu terlikleri giyerken bu büyük ana tanıklık edeceğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çünkü ayaklarım onlara dokunur dokunmaz. İnsanlığın bildiği tüm krallıklar tarafından... İmrenilen en çekici yönetici olacağımdan eminim. Böylece kraliçe terliklere doğru adım atmış, altın ayakkabısının tilkini çıkarmış ve görkemli terliklere yerleştirmek için ayağını uzatmış. Tam ayağını içine yerleştirmek üzereyken... Yıldızlarla süslenmiş terlik birden yana doğru kaymış ve kötü kraliçenin dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olmuş. İnsanlar başlarını çevirip sessizce gülerken kraliçenin görmesini engellemeye çalışmışlar. Neye gülüyorsunuz? Kraliçe tekrar ayağa kalkmış ve terlikleri bir kez daha denemiş. Görüyorsunuz buraya kadar seyahat ederken çok yoruldum. O yüzden bu terlikleri giymeyi başaramıyorum. Kraliçe terlikleri bir kez daha giymeyi denemiş ve terlikler bir kez ileri gitmiş. İnsanlar kraliçelerinin terlikleri bir türlü giyemediğini görünce şaşırmış ve kendi aralarında fısıldamaya başlamışlar. Görünüşe göre kraliçemiz onlara layık değil. Bunu biliyordum. Sadece güneş ışığı kadar parlak ve ay damlası gibi bir ruhu olan biri yıldız tozundan yapılmış terliklere layık olabilir. Kraliçe, terliklere kavuşamayacağını anlayınca çok öfkelenmiş ve saraya geri dönmüş. Kraliçe Margaret, endişeli ve öfkeli şekilde tahtına oturduğu sırada, kraliyet çalışanlarından biri gelerek, Octavius'un terlikleri elde etmenin bir yolunu bildiğini söylemiş. Onu derhal bana getirin! Bana söyleyeceklerini dinlemek istiyorum! Octavius Zindandan çıkarılıp kraliçenin huzuruna getirilmiş. Söylesene Octavius, bu güzel yıldız parlaklığındaki terlikler için ne yapabilirim acaba? Nokuya ülkesinde bir prenses var. En güzeli ve zengini olduğu söylenir ve bu terliklere kesinlikle layık olabilir. Yani sen şimdi bana başka birinin terliğimi almasına izin vermem gerektiğini mi söylüyorsun? Oh, hayır majesteleri. Onları giydikten sonra size vermesini isteyeceğiz ve o zaman bütün bu topraklarda en güzel kadın siz olacaksınız. Anlıyorum. Prensesin kalesini bir elçi yolla ve buraya gelmesini beklediğimi bildir lütfen. Ertesi gün Nokovya Prensesi gelmiş ve terliklerin bulunduğu şehir meydanına gitmiş. Terliği giymeye çalışmış ama tüm girişimleri boşunaymış. Sehirli terlikler onun ayaklarından da kaçmış. Faydası yok. Hiçbir işe yaramadın. Bu terlikler hala benim değil. Affedin beni majesteleri. Hemen bir çözüm bulacağım. Octavius bir süre düşünmüş. Ve sonra ormandaki yaşlı kadın keşişe gitmeye karar vermiş. Keşişle konuştuğunda ona bir çobanın Alice adındaki kızından söz etmiş. Alice'in tüm ülkedeki en nazik insan olduğu herkesçe kabul ediliyor. Onun güneş ışınları kadar parlak ve ay damlası kadar nazik olduğu söylenir. Evet işte bu tam olarak aradığım kişiye benziyor. Octavius kadın keşişe teşekkür etmiş ve genç çobanı bulmak için yola koyulmuş. Sonunda onu bulduğunda her şeyi anlatmaya karar vermiş. Alice kraliçeye yardım etmeyi kabul etmiş. Birlikte kasaba meydanına gitmişler. Terlikleri gören Alice'in içi şüpheyle dolmuş. Ah bunu yapabilecek miyim bilmiyorum. Benim ayaklarıma kıyasla büyük duruyorlar. Tüm insanlar Alice'in gizemli terlikleri giymesini sabırsızlıkla beklemiş. Ayağını kaldırdığında yıldızlarla süslenmiş terlik onun ayağına yaklaşmış ve küçülerek ayaklarına mükemmel şekilde oturmuş. Çoban terliklere layıkmış. Alice terlikleri ayağına giydiğinde etrafı parlayan sihirli yıldız tozu ile çevrelenmiş. Harika! Kesinlikle muhteşem! Şimdi geriye sadece bu terlikleri bana vermen kalıyor. Acele et. Alice başını sallamış ve terliklerini mutlulukla kraliçesine vermiş. Kraliçe Margaret'in terlikleri giydiği anda yıldız tozunun büyülü parıltıları da onu ve çobanı sarmış. Ama kraliçe çoban kıyafetlerini giyiyormuş ve Alice kendini kraliçenin kraliyet kıyafetinin içinde bulmuş. Ne yaptın sen? Bunu hemen tersine çevirmeni emrediyorum. Sen artık kraliçe değilsin. Muhafızlar, bu fakir kadını derhal zindanlara götürün. Hain! Beni zindanlara göndermeyi nasıl cüret edersin? Yok yok yok! Yok yok! Yo. Bekleyin! Bunu ödeyeceksin Octavius! Bekleyin! Kimseyi bir yere göndermeye gerek yok. Bu işi çözmenin bir yolu vardır. Ben kraliçe olmak istemiyorum. Bu herkesi şoke etmiş. Alice'in bu kadar kibar ve iyi olabileceğini düşünmemişler. Tam o sırada orada bulunan kadın keşiş konuşmuş. Terlikler kendilerini değerini kanıtlayan Alice'e bağladılar. Onları giymemesine rağmen sadece onun emirlerini dinlerler. Bu büyüyü tersine çevirmek ve onu tekrar tahta geri döndürmek için kraliçe Margaret'in... Krallığına yönelik tüm kötü davranışlarını ve merhametsizliğini affetmek zorunda kalacaksınız. Kibar ve mütevazı bir kişilik olan Alice, kraliçeyi affetmiş. Ah, ben kimim ki majestelerini affedeyim? Ama büyüyü tersine çevirmek için gereken şey buysa, o zaman evet. Sizi affediyorum kraliçem, hem de bütün kalbimle. Bunu söylediği anda ikisinin etrafı da büyülü yıldız tozuyla çevrilmiş ve kraliçe Margaret kendi kraliçe kıyafetlerine geri dönmüş. Ama yıldızlarla süslenmiş terlikler tekrar Alice'in ayaklarına dönmüş. Çok teşekkür ederim nazik genç kız. Ah yaptığım tüm yanlış şeyleri fark ettim. Artık mütevazı ve kibar olmanın önemli olduğunu biliyorum. Artık bu terlikleri elde etmek istemiyorum. Halkım için değerli bir kraliçe olmak için çalışacağım. Bunu duyan herkes mutlu olmuş. Yaşasın kraliçe Margaret! Yaşasın kraliçe Margaret! Yaşasın kraliçe Margaret! Kraliçe Margaret da minnettarmış. Ve krallığındaki tüm ailelere birer çift ayakkabı, aç karınlarını doyurmaları de bolca yiyecek vermiş. Ve ondan sonra Zemenya halkı sonsuza dek mutlu yaşamış. Bu arada Alice yıldızlarla süslenmiş terlikleri geri vermiş ve kasaba meydanında tutulmuşlar. Orada parlayıp dikkat çekmişler, herkese kibarlığın ve merhametin en önemli şey olduğunu hatırlatmışlar.